Radio Agos Günaydın Parilus, ben Robert Koptaş, Radyo Agustan merhaba. <gülüyor> Günaydın, ben de Paklates Dükkan, merhaba. Bu hafta Karin Yok, e, bir misafir ağırlaması gerekiyor. Paklat ile beraber götüreceğiz programı. E, Radyo Agustan'ın ilk yayınında olduğu gibi yine bir ilahiyle başladık. E, çünkü yarın 6 Ocak Ermenilerin Kutsal Doğuş, Sırp Zunut Yortusu. E, dinlediğimiz ilahi Horutmet Metz, Zunut'la yani doğuşla özdeşleşmiş bir şaragan, bir ilahi... Büyük mana, büyük anlam ya da derin anlam manasına geliyor. E, ensemble Ag'ın yani Eyn topluluğu tarafından evet. seslendirildi. Bu grup 1990'da Paris'te kurulmuş. E, müzikolog ve Paris Ermeni Kilisesi'nin baş başmugannisi Aram Keropya'nın direktörlüğünde geleneksel tek sesli Ermeni Kilise müzi müziği üzerine icra, eğitim ve araştırma çalışmaları yürüten bir topluluk Ag'ın. E, Aram Keropyan da bir İstanbul Ermenisi. Ee, bu konulardaki çalışmalarını büyük bir titizlikle e, sürdürüyor ve e, bizim e, ilerleyen e, programlara dair planlarımızda da onu İstanbul'da yakaladığımızda mutlaka burada konuk etmek e, var. Umarım başka şarkılarında ya da ilahilerinde dinleriz Agın. In. Artık onun İstanbul'da e, akademik yayınları da e, var. O veçileyle de tanınıyor zaten. Evet. Gittikçe bir çevresi de var İstanbul'da. Ee, o, klasik Osmanlı müziği üzerine Altu, Altu Yılmaz'la birlikte yaptıkları bir çalışma var. İki yıl önce yayınlandı. Ee, bu hafta gündemimizde neler vardı Pakrat abi, nelerden bahsedebiliriz? E, bu hafta e, doğal olarak yine manşetle e, başlayacağız herhalde konularımıza, ama onun dışında manşetti geniş göreceğimiz için diğer e, manşetin gölgesinde kalanlardan bahsedelim. Örneğin Boyacı Köyün Hackarı var. Antep'te 120 yıllık bir e, kilise e, müştemeratının yıkılması var. Darbe nasıl yapılır kitabı hakkında konuşacağız olduğu muhteşem itirafları var yine çok ilginç gelen itiraflar düne evet. kadar söylediklerini bir defadan çürütmeye aday. Dumanı üstünde bir itiraf diyebiliriz. <gülüyor> evet buna. sonra e, Erbil'e dair Aziz Barzan'ı ile görüşmemiz var ve bir de e, Talas'ın Orta Kavak köyünde yaşananlar hı hı. yani oradaki isim değiştirmenin muhtelif boyutları farklı yorumları var. Bunlara dair konuşabiliriz. <gülüyor> evet, bu konulara umarım kısa kısa da olsa değinebiliriz. Epey programımızın gündemi yoğun. İkinci bloğumuzda 9.30'da da meslekler bölümünü, Agos'un meslekler bölümünü yapan bir süredir Rita konumuz konuğumuz olacak, onunla sohbet edeceğiz. Bu Boyacı Köyün haçkarı meselesi biraz ilginç. Aslında mutfakta biz tartışırken çok da benim istediğim tarzda bir haber olarak çıkmadı. Ee, biraz daha küçük gördük ee, bazı şeyli, e, zorluklardan dolayı ee, ama e, önce bir haçkarın ne olduğunu anlatarak girelim mi meseleyi e, Olur tabi e, o zorluklar bizim için e, bir kaçınılmazlık oluyor çünkü gerçekten de gündemimiz çok yoğun oluyor yazmak istediğimiz çok şey var ve e, Ağustos sayfalarını o anlamda fonksiyonel kullanmak, rantavul kullanmak hakikaten çok güç oluyor bazı haberleri istediğimizden daha küçük görmek zorunda kalıyoruz. Bazen bu bize eleştiri olarak da geri geliyor. Ama işte gazetenin de kendine özgü bir yapısı var. Bütün gazeteler için söz konusu olabiliyor. Sevgili olan bir sorun. dinleyenler burada Pakrates dükkan aslında gazetede sürekli dile getirdiği bir şikayeti dile getirmiş Yok, oluyor çok dile kibarca. Sayfa sayılarımız hiç yetmiyor. Daha fazla sayfa <gülüyor> çıkmamız lazım ya da günlüğe dönmemiz lazım diyor. Sayfa sayısının çoğalması evet hep gönlümden geçen bir şey ama mevcut imkanları da hepimiz biliyoruz. Bu Boyacı köyü Kaşkar'a gelirsek aslında bu Kaşkar bir replika. ...orijinal bir haçgar değil... ...haçgar, haçgar dediğimiz demek? kavram... ...aslında e, blok bir taşın üzerine... kaç figürünün yontulması... ...anıt bir taş yapılması... ...Ermenilerin Hristiyan dönemindeki... ...en ilginç, özgün çalışmalarından birisi bu... ...muhtelif sebeplerle yapıyorlar bunu... ...mezar taşı niyetine uygulamaları da var... ...ama daha çok anı taşı anlamında kullanılıyor... ...hep bir şeyin anısına yapılıyor haçgarlar köyde yapılansa 12. yüzyıldan kalma Goşavan haçkarı diye bilinen Ermenistan'daki bir haçkarın örneğinin burada taklit edilmesiyle elde edildi. Çok da başarılı ince işçilikli bir çalışma yapıldı. <Gülüyor> Gaz Ordu'dan bir gazeteyi almış olanlar ya da alacak olanlar birinci sayfada resmini de görebilirler. Baya gerçekten anıtsal ve oya gibi işlenmiş bir haçkar olarak görünüyor. Burada benim daha çok e, haber olarak önemsediğim ve e, önün çıkarılmasını isteyip de sonra eksik bulduğum şey e, Haçkar'ın bir Ermeni usta tarafından değil Trabzonlu taş ustası Yakup Hasan tarafından yapılmasıydı. Yani bu, bu bana çok ilginç geldi. Belki de dünyada ilk defa oluyor bir Haçkar'ın Ermeni olmayan hatta başka bir dinden e, bir usta tarafından yapılması. Evet bu konuda belki haklısın biz buna alışık değiliz bildiğimiz bütün Ermeni kaçkarları Ermeni ustalar tarafından yapılmıştır bu bir istisna ama Yakup Hasan'ın da başka bir özelliği var dededen gelme taş ustası öyle mi? Evet nesil nesil taş ustası hı hı. ve şimdi Yakup Bey de zaten 65'ini aşkın bir yaşta oğlum bu mesleği yapıyor diyor. ...oğlum dediği zaman da dördüncü nesle işaret etmiş oluyor. Bu ayrı bir anlam ama bu o, da değerli bir anlam. O zaman benim habere dair eksiklik his, hissim biraz daha arttı bu durumda. Bu ailenin hikayesini aslında yazarak kocaman güzel bir haber çıkarılabilirmiş. E, Radyo Agos'u dinleyen gazeteciler varsa bu izi takip edebilirler bence. Gerçekten Yakub değerli hikayesini anlattığında... E, 10 yıla yakında Lul Müzesi'nde taşlar üzerine restorasyon çalışması yapmış bir adam... Bizim haberde var mı bu? Hayır. <gülüyor> ne güzel. <gülüyor> ee, Serdar Korucu arkadaşımızın haberine geçelim. Serdar televizyon yapımcılığı, programcılığı yapan bir arkadaşımız. Zaman zaman e, bulduğu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, gizlerinde fark ettiği detayları, haberleri Ağustos'ta paylaşıyor sağ olsun. E, ve onun iş sürdüğü bir haberle e, Antep'te bir Ermeni eserinin yıkıldığını ee, aslında sağlam durumda olan taş bir yapının evet. e, biraz biraz değil bilinçli bir şekilde bunların bilinçli olduğunu şimdi çok biliyoruz yıkıldığını e, haberleştirmiş oldu. E, Antep'te bir Kurtuluş Camii var. Bu Kurtuluş Camii aslında Asvadzin Kilisesi, Meryemana, Meryemana kilisesi. kilisesi yani bir ermeğin kilisesi. O kilisenin avlusunda da e, bir okul olarak kullanılmış zamanında e, bir yapı var. Taş bir yapı ve 120 yıllık bir yapı. E, o yapı bugüne kadar kalmış Sübyan Mek Mektebi olarak yine okul olarak yani anılıyormuş Hı -hı. hala e, ve iyi durumdaymış. Bundan yaklaşık bir ay, bir buçuk ay kadar önce iş makineleri gelmişler belediyenin ve yıkmışlar. Çünkü burayla ilgili sanırım bir restorasyon projesi varmış. Yenileme projesi varmış. Anladığımız kadarıyla, ulaşabildiğimiz kadarıyla bu restorasyonun gerçekleşmesi istenmemiş ve yıkılmış. Şimdi bu da akıllara geçen sene Malatya Ermeni Mezarlığı'nda yapılan yıkımı getiriyor. O da sanki böyle kazara olmuş gibi duyurulmuştu. Ondan sonra bizzat biliyoruz, çok iyi biliyoruz, Başbakan'ın araya girmesi Malatya Belediye Başkanı'nın uyarmasıyla belediye kendi yıktığı kilise ve son dua daha doğrusu son dua yerini şapeli. şapeli yeniden yaptı masraflarını da üstlenerek hani bir şekilde o olay tatlıya bağlanmış oldu ama Antep'teki durum ne olacak bilmiyoruz. Umarız bu konuya da dikkat çekilir. Ve çok iyi biliyoruz ki bu hikayenin arkasında bir de aile hikayesi var. Amerika'da yaşayan bir Ermeni aile aslında bu evin sahibi. Yani sonradan okul olarak kullanılmış bu evin sahibi Antep'e gelip gidiyorlarmış. Yani Antep'te de bağlantıları hala devam ediyor. Aslında onların evi yıkılmış oldu. Bir tarihi eser yıkılmış oldu. Antep Belediyesinin bu konuya Malatya Belediyesinin olduğu gibi uyarıyla veya başka bir yolla hassasiyet gösterip bu yıkımı yıkımı geri alamaz tabi ama en azından binayı yeniden yapabilir. Taşlar fotoğraflar taşlar gösteriyor orada, evet, yani. olduğu gibi duruyor. Bu e, bilinçaltımızdaki bazı sıkıntıların işte dışa vurumu. Yani bir yerlerden bir tepkiler geliyor ya da birileri bir işgüzarlıklar yapıyorlar. E, Malatya mezarlığında da muhtemelen aynı şeyler yaşandı. Şimdi e, bu Orta Kavak köyündeki hikaye de bunda bağlantılı gibi gözüküyor. Hı hı. Orada olan da ...şu sıralar böyle bir akım var... ...çünkü birçok yerde insanlar... ...yerleşim bilimlerinin eski ismine... ...daha ilgi duyuyorlar... ...çünkü yapay olan, uyduruk duran... ...bir türlü halkın diline alışmamış olan... ...sonradan konan isimler... ...zaten benimsenmiyor... ...insanlar zaten eski adı kullanıyorlar... ...yani burada Orta Kavak... Orta Kavak. Kavak. ...Neymiş Orta Kavak'ın eski adı... ...Sosun köyüymüş... ...şimdi Muhtar bir girişimde bulunmuş... ...vali desteklemiş... ...Muhtar'ın girişimini... Vali akıl vermiş demiş ki sen biraz da toplumsal destek al köylüler ne düşünüyorlar. 110 seçmeni varmış köyün muhtar 105 tane imzayla valiye mülacat etmiş. Ama yerel bir gazetede Ermenice ismini istiyorlar manşeti çıkınca. Bu gazeteyin Ülker gazetesi. Evet Ülker gazetesi Kayseri'de yayınlanan bu manşeti görünce köylüler de irkilmişler. Ermeni ile anılmak istememişler hassasiyetinde tabii çok anlaşılırız sebepleri vardır Türkiye'de. Bir yandan da köylüler oranın eski bir Ermeni yerleşimi olduğunu da söylüyorlar. Böyle karma karışık bir şey şimdi da ne yapacağını şaşırmış. Ee, İstracı olacağım diyor. E, Takipçi olacağım diyor. Ağır gelmiş. Ermenice ismimizi istiyoruz ismi istiyoruz e, şeyi ifadesi. muhtara ağır gelmiş öyle söylüyor. Şöyle diyor. Kayseri'de her yer Ermeniymiş önceden ama artık kalmamış. Ermeniler çekilip gitmişler. Sonra onlardan kalan yerlere de Müslümanlar yerleşmiş. Biz hiçbir şekilde değişiklik talebimizden vazgeçmeyiz. İsmin Ermenceli hiçbir alakası yoktur ama olsa bile vazgeçmeyeceğiz. Köyümüzü kuran adamın adı Sosunmuş. Bu da çiçek adı anlamına geliyor. Ayrıca Sosun Ermeni değil Müslüman bir adammış. Yani ağır gelme kısmını bir kenara bırakalım ama muhtara katılıyoruz. Yani sosun Müslüman da olsa, çiçek adı da olsa, Ermenice de olmasa gerçekten köylülerin hepsi sosun adını istiyorsa, Sosunayın adını ee, bu müslüman devletin Müslüman bir adammış adını. dediğinde dikkatimi çekti. Ben sosunu e, Kürtçe kadın ismi olarak kullanıldığını biliyorum. Hı. Tanıdığım bir sosun var örneğin. Kadın olarak. Orada Adem olarak onu kabul edelim. İnsan. Evet. Ana, adamı Adem alalım. Onu da öyle kabul edelim. <gülüyor> e, bu sohbeti devam edeceğiz. E, yine bir şarkı e, geliyor. Bu defa Armenian Navy Band'ten Arthur Tunç Böyciye'nin e, Kef Kef albümünden. E, bu şarkı 98'de Yerevan'da kurulan Avantgarde Folk Müzik Grubu Armenian Navy Band'in 2005'te çıkan How Much Is Yours adlı albümünden. Böyle ne, müzik programı gibi oldu değil mi? Okunca, evet. Evet. <gülüyor> Bu, bu da çok bilinen bir e, zınunt e, ne diyelim tekerlemesinin kullanıldığı bir şarkı, bir şarkı hikayesini evet, şarkıdan sonra Aha. anlatırız. My zara baba in baston mai mai Bir şarkı seçimi olmuş gerçekten de günün anlamına çok uygun bir şarkı seçimi Melkon Kaspar ve Bağdasar'a ithaf edilen o maniyle ya da mani mi demek lazım nakarat mı demek lazım Onla başlayan sözleri bugüne çok uygun oldu. Bilindiği gibi bu Melkon Kaspar ve Bağdasar aslında e, İncil'in anlatımına gibi, göre... Kim biliyor fakat abi? Yani <gülüyor> Peki. <gülüyor> Biz şimdi biraz açıklayalım o zaman. İncil'in anlatımına göre e, Hazreti İsa bir ahırda e, doğmuş ve e, beşik olarak da ahırın yemliği kullanılmış. Mısur denen şey aslında yemlik ve... E, Parlak bir yıldızın izini sürüp oraya gelen üç tüccar da onun doğumuna ilk tanık olanlar ve ona ilk hediye veren insanlar. Bunların ismi Melkon, Kaspar ve Bağdasar. Ee, İsa'nın doğumunun müjdesini de verenler bunlar e, buna ithafen bir çocuk nakaratıdır aslında. Galiba Bugünün çocuklar sokaklarda kapı kapı. kapı kapı bunu söyleyerek dolaşır ve bahşiş toplarlar. Hı hı. Kimi şeker verir kimi bozuk para verir çocuklara. Siz böyle yaptınız bir... mı bunu? Hayır yapmadım. Hı hı. Yani size yetişmemişti İstanbul'da. Benim yaşıtlarımdan yapan çok insanlar var. Mesela Diyarbakır'da benim yaşıtlarım yapmışlardı. Hı hı hı. Anladım. Belki İstanbul'un başka semtlerinde yaşayanlar da yapmışlardır. Feridiyede biz bunu yapmadık. Biz ama... kandil geceleri ve kutusunun içine mum koyup kandil parası, yağ parası diye para topladık ama Melkon Kaspar diye toplamadık. Bugün de, bugün de kalmadı böyle bir şey. Evet. Evet. <gülüyor> Manşet haberimiz biraz e, biraz değil son derece üzücü bir haber. Samatya'da bir cinayet işlendi e, 28 Aralık günü yılbaşından e, hemen önce. Maritza küçük 85 yaşında. E, vahşice öldürüldü e, bıçaklanarak evinde. Önce darbe edilerek, yumruklanarak. Önce darbe, evet. e, ve ilginç bir şekilde yine e, bu Samatya'da bir ay arayla işlenmiş ben, benzer ikinci suç. İlki bir cinayette sonuçlanmamış ama sonuçlanabilirmiş. Ee, yine yaşlı bir Ermeni kadın ee, orada da darp edilmiş, bıçaklanmış, hastanelik olmuş, kör oldu sonrasında ve e, hayatta kalamayacaktı neredeyse. Ee, şimdi bu Maritza küçük cinayetiyle ilgili yapılan açıklama bunun bir hırsızlık e, olduğu yönünde. E, ve aileye verilen bilgi de hani çok amatör bir e, şey e, ortaya çıkacak birkaç gün içerisinde iz üzerindeyiz. Denmiş ve bununla da Yetinmeleri istenmiş Biz açıkçası bununla yetinmek istemiyoruz Ve biraz daha fazla açıklama istiyoruz Çünkü çok fazla sorular var Yani mesela Kadının vücudunda bir haç izi Bıçakla bir haç izi yapıldığı söyleniyor Bu konuda doyurucu bir açıklama Gelmedi gerçekten böyle olup olmadığı Konusunda Sonra bu kadar kısa süreyle iki yaşlı Ermeni kadının darp edilmesi neredeyse birinin öldürülmesi birinin gerçekten öldürülmesi. Tesadüf olabilir mi? Olay gerçekten basit bir hırsızlıksa neden bu kadar şiddetli bir darp yaşanmış? Ee, evden hırsızlık gerçekten yapılmış mı? Yani bunu da bilmiyoruz aslında. Evde kadının üzerinde yok. bir takılar varsa onlar alınmış gibi bir söz evet, duyuldu. Evet yani bu, burada da tam bir hırsızlık mı yoksa aslında başka bir şey mi? Açıkçası bir nefret cinayeti mi var bu işin içinde? Onu çok daha iyi bilmiyoruz. Bir de polisin daha olay çok tazeyken amatör işi açıklamasını yapması da açıkçası çok kötü şeyler getiriyor aklımıza. Celalettin Cerrah'ın 19 Ocak'tan sonra e, Trabzon'daki o... Örgüt bağlantısı yok demesi falan. Evet yani evet. bu da gençlerin yaptığı bir e, cinayet açıklamasını hatırlatıyor Celalettin Cerrah'ın. E, neyse basın bu olayı da çok fazla görmedi. Biz o yüzden e, görülmesi için biraz göze batması için manşet haberi olarak görmek istedik. E, Maritza Küçük. Küçüğe Allah rahmet eylesin diyoruz. E, nur içinde yatsın. Bugün de cenazesi var. E, yurt dışından gelen akrabaları olduğu için e, cenazesi epey bekledi. E, nur içinde yatsın ve bu cinayette karanlıkta kalmasın. Evet manşetimizde o vurguyu yaptı. Kaygımız bu çünkü karanlıkta kalmasın. Çünkü e, haberin sonunda Mari'ta Küçük cinayetinin karanlıkta kalması yeni saldırılara davetiye çıkarmak anlamına gelecek diye bitirmişiz hı hı. manşetin alt haberini. Kaygımız bu karanlıkta kalmasın Geçen yılki o taksici Vahşetini anımsayalım Şivesi bozuk diye sen Ermeni misin, dum musun? Ermeniyim demiş kadın demesiyle yumruğu burnunda yemesi bir olmuş. Evet, Böyle or, bir saldırganlık da vardı. Orada da hatırlatan or bir şey var aslında. Çünkü orada da yine çok iyi takip ettik meseleyi. O yüzden iyi biliyorum. E, polisin yaptığı açıklama iz üstündeyiz. Hemen yakalayacağız. E, Birkaç günlük meseledir e, dendi. Ve bir yıl aşkın zaman geçti. E, sorularımıza hala doyurucu bir yanıt gelmedi. O failde yakalanmadı. E, burada e, işte bu cinayet karanlıkta kalmasın biize yine yineleyerek yine bir e, şarkı arası veriyoruz çerkezçe e, bir şarkı şarkı geliyor e, kekeç grubundan lagono gam hatırha Ne te j'ai ouais c'est d'ailleurs chaque soham zalamzan sepsis ne te j'ai ouais c'est d'ailleurs chaque Wo willst Wo willst du wenn wir am Mond sind و اینک مازلی وای سیدا که چشکی فهمیده بود از و بو اینک مازلی وای سیدا که چشکی فهمیده بود از فاگو کلی پسش نگاه سرشکی فن که جاست فاگو کلی پسش نگاه سرشکی فن که جاست Baş her one hat şey wei sidak, daha focus زیثار و نگاهی ویسی دخه قبشنم زمانی رلوگیر زیثار و نگاهی ویسی دخه قبشنم زمانی رلوگیر تا ون قامی حاترگه Kanını hatır hatır Radyo Argos Günatom tüm renklerini açık radyoyu sandıktaki sesler me, me, Anadolu'da Rum Müziği Yunan şarkısının yüzyılı. Me, Cumartesi 16'da 94.9 açık radyoda Hazırlayan ve sunanlar Ariana Ferentino ve Niyazi Dalyancı yo. Ermenilerin hakikaten bu dünyada gözü, bu ülkede gözü var, bu topraklarda gözü var. O zaman yazdığımız, şimdi size de tekrarlayayım. Tam o sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı Demirer, Ermenilere üç çakıl taş bile vermeyiz diye bir laf etmişti. Demiştim ki, evet, biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var, var çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin, bu toprakları alıp gitmek için değil. Bu toprakların gelip dibine girmek için. Şimdi ve burada. Geldik mi? Ha pardon görmedim özür dilerim. Evet, retinder eee konuğumuz. E, Rita aslında Agos'un içinden sayılır. Agosa iş yapıyor. Agosa e, bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor Agosa? Rita. 12. sayfasında konuk oluyorum ben Agosa. E, meslekler ve mekanlar başlıklı bir köşe var. Arkadaşım Kami benim için çiziyor. Ben onun için yazıyorum. Kaybolmakta biz, biz olan meslekler. Yani <gülüyor> <gülüyor> biz birbirimizi ağırlıyoruz. <gülüyor> ne güzel. Ama size konuk oluyoruz dedim onun başlığı. Tamam. Öyle. Hadi kurtarmış olun. <gülüyor> Kaybolmakta olan, yavaş yavaş yok olan meslekleri anlatmaya ve bu meslekleri yapan kişileri bulmaya gayret ediyoruz. Aslında hani mekan üzerinden gitmeye çalışıyoruz. O meslek kaybolurken önce galiba mekanlar kayboluyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Ee, ne yaptınız şimdiye kadar? Kaç bölüm oldu? Bayağı oldu sanırım değil 30'dan mi? 30'dan fazla olmuş. 30'dan fazla oldu. 6 geçtik o zaman. Geçtik, Haziran'da başladık, Haziran'ın ilk haftasıydı. Ben hani ilk konuştuğumuzda 10 bölüm falan sürer sonra biter e, gibi bir hissiyata sahiptim sana söylememiş olsam da ama galiba bayağı da sürecek gibi görünüyor. Evet ben de buna şaşırıyorum bazen kendi kendime ama hem insanlardan da yönlendirme geliyor. Arada sırada mail atıyorlar böyle birisi var tanıyor musun böyle bir yer var eski, çok eski bir yer falan diye. Benim zaten kafamda yapmak istediğim birkaç yer başından vardı birkaç meslek de vardı. E, yönlendirme dediğim gibi oluyor. Bir de e, röportaj yaptığım insanlar da başka ustalardan bahsediyor, Hı -hı. komşulardan bahsediyor. Aslında bu hep anlatılır ya meselelerinde. Biz öyle komşuyduk işte bayramlarda gider gelirdik diye. Komşuculuk hikayesi sanayide ve ticarette de aslında Hı -hı. çok Baskın bir durum. Sadece ev komşuluğu değil yani iş yeri komşuluğu da değil mi? Bir de mesleklerden konuşuyorken arka tarafında insan hikayeleri çıkıyor. O da ayrı bir renk katıyor bu yazı dizisine. Evet. İnsan hikayeleri de çok anlamlı. Oo, evet. Oğlu anda... devam ediyor mu mesleğini etmiyor mu kendisi kimden öğrenmiş babasından mı öğrenmiş bir baba mesleği midir nasıl bir gelenektir bütün bunlar çok ilginç şeyler çıkarıyor. O benim için biraz üzünlendiren kısmı da aynı zamanda. Çünkü karşımdaki kişi bir başka kişiden bahsediyor. İşte Agopus'ta vardı burada diyor. Ve onun hikayesine de bir parça dokunmuş oluyoruz. Böyle bir Amerika'dan birisi aramıştı. Dedesini bulmuş yazının içinde. Dedesinden bahsediliyor. Diye. Ben şeyi merak ediyorum. Merak nereden? Yani neden böyle bir şey yapmak istedin? Başlangıç noktan neydi? Hangi fikirden hareket ettin? ...seninle beraber şimdi düşünüyorum ben de bunu. Ama benim için azınlık hak meselesiydi. Çünkü hukuk kökenliyim, hukukçuyum. Mağduriyetti öncelikle yaptığım şey. Burada da herhalde bir mağduriyet bulmuş olmalıyım ki... ona yöneldim diye düşünüyorum. Nasıl bir mağduriyet var burada? Eee... Televiz ben... Televizyonda olsaydık şu an suratına zoom yapardım <gülüyor> Bitmiştim şu an <gülüyor> Yok ama şeydi o sessizlik güzeldi yani ama radyoda sadece sessizlik olarak var ee, İnsanların ellerinden alınmış bir şey yok olduğunu düşündüğüm için sessiz kaldım ben, İnsanlar bazen kendi kendilerine de vazgeçmiş oluyorlar bu işi yapmaktan Ama işte şehri terk etmek zorunda kalma mağduriyeti yine karşıma çıkıyor e, i̇stemeden gitme burada da her zaman oluyor. Yine şeyi görüyoruz. Aslında bir dönem bir takım meslekleri girememiş oldukları için başka türlü mesleklerde yükselmişler ve o, o mesleklerde Bu, gayrimüslimlerle mi ilgili söylüyorsun evet, daha az yerde? Evet. Peki şöyle bir sayar mısın? Kimler, ne kimlerle başladın, kimlerle konuştun, hangi mesleklere girdin? E, nerelere gittin? Hangi mekanlar senin için e, çarpıcı olduğu? Bir yandan da bunu yaparken sanırım aslında İstanbul'un da bir tarihçesini çıkarıyorsun. Onu da e, düşünüyorum. Ben o kadar iddialı olamayacağım şimdi ama. Tamam mütevazı bir tarihçi <gülüyor> değilim o zaman. Başkaları için bir şeyler göstersek yeter değil mi bize? Bu Kelebek Korse dükkanıyla başlamıştık İstiklal Caddesi'ndeki İlyavramoğlu. O aslında bize Karay Yahudilerinden de bahsetti. İstiklal Caddesi. Ondan sonra Katya Şapkacı Hazapıla Pasajı'nın içindeki yine evet. Saat Tamircisi yine Beyoğlundan yeni moda eczanesi vardır Melih Ziyah Sezer modadan. Bizim Gabius da vardır Şişane'nin bilinen demirci ustalarından. Sonra bir yorgancı ile yaptık Özen Kadıköy'den Gömlekçi Celalettin Usta, Avize Ustası Marco Usta çok yaşlıdırdan bir beydi Büyükada Fırını'na yaptık Üç Yıldız Şekerle Mecbeyoğlu. Sonra birazcık Kapalı Çarşı'yı dolaşmaya başladık. muhlamacılık Zevan Nişanyan. Krependeki İmroz Restoran, Yorgo Karton Usta. Pierre Ustası, Kemalcımız, Kuyumcu, yine İlhan Güzeliş Kapalı Çarşı'dan. Nikmer'den yanı İlhan Bey mesela yönlendirmişti. Nik Bey'i yapraklarla ilgili hikayesini anlatması Hı, kapalı için. Kapalı Çarşı'dan o Yaprak Yaprakların üzerine ne yapıyordu? Ee, daha çok hat... Sanatını yaptırmaya çalışıyor. O, tasarım mı yaptırıyor her yaprak için ayrı şekilde ama e, dini temaları ağırlık vermeye çalışıyor. Yurt dışından da baya ilgi görüyor benim bildiğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla. Onun hikayesi de aslında bir Amerikalının dükkana gelmesiyle başlamış. <gülüyor> o yüzden karşılıklı bir evet. <gülüyor> iletişim devam ediyor. Onun. Böyle cevferleri genelde dışarıdan gelen göz daha iyi keşfeder değil mi? Yanımızda <gülüyor> olduğunda çok iyi bilmeyiz. Bronz ustası oldu bir tane Şaban Seher Yıldız'ı. Simruk Sarıf'la yapmıştık. Turşucularla yaptık Özcan Turşular. Çini, karoçini yapan Berç Usta'yla yaptık. Gramofon tamircisi vardı yine kapalı çarşıdan. Benim daha önce Sultanahmet Adliyesi kapanmadan önce yaptığım bir arzualci vardı Hayrettin Tali. Onu yayınlayabildik. Levi Restoran var. Kaşar Restoran Eminönü'nde. Üstün parmiye pastanesi vardı. O da artık son likörlü çikolata yapıcısı <gülüyor> elde. İdeal salam sucuk Kasap yaptık hı hı. <gülüyor> Sevgi Sayışman'la yaptık Son baloncu diyor o kendine Son baloncu <gülüyor> evet. şey, Karikatür çizgi roman balonları Çizgi, e, çizgi romanların yazıyor. içine yazıyordu hı hı. Terzi'yle yaptık Hala kömür ütüsü kullanan Şeref Ergül'le Dolma kalem tamircileri var İki kişi kalmışlar onlar sirkecide Sirkeci de Murat Sönmez'le yaptık Reşat Balık Market'le yaptık Ahmet Yazgüneş ve bu hafta da en son Lostra Seher abla var. Havai Lostra. Beyoğlu'nda galiba o değil mi? Ağac Aminist. Ağac Evet. Şimdi burada çok çarpıcı olan bunların çoğunun da artık kaybolmakta olan meslekler oluşu. O da ayrı bir değer katıyor. Mesela yorgancı dediğiniz zaman artık böyle bir meslek yok. Bunun yenisi yok çünkü. Kimse yorgan yaptırmıyor. Hazır bir şeyler kullanıyoruz değil mi? Hı hı. Ev tekstili denen bir kavram var artık. Ve hazır bir şeyler alıyoruz. içinde elyaflar olan şu bu. Öbürleri kadar ısıtıyor. O günlerle uğraşmaya gerek yok. Dolayısıyla yorgancı, hallaç bu insanlar süreçlerini de tamamlamış meslekleri ima ediyorlar. Bu da bir ilginçlik katıyor. Evet. Ve kaybolan her şeyde ayrı bir kıymet ...kazanıyor kendi içerisinde... ...son olduğu için, son Ritem, temsilci falan... Rita mağduriyet dedi, siz kaybolma dediniz... ...benim için de en fazla... ...yalnızlaşma hikayesi olarak... ...dikkatimi çekiyor çünkü biraz önce saydığın o... ...neredeyse 30 isim ve 30 meslekten... ...birçoğu hatırlıyorum metinleri... ...bu işi yapan son ben kaldım... ...diyor, yani kimse... ...kalmadı artık... diyor ...ve çoğu da aslında inadına... ...sürdürüyor ve başka şekilde yaşama... ...yolu yordamı bilmediği için de... Evet. ...devam ediyor... Ee, bu da aslında hani o kaybolma, evet mağduriyet, hepsi beraber aslında, hepsi birbirinin başka anlamları belki de ee, İstanbul'un yaşadığı değişimi, hayatın yaşadığı o büyük dönüşümü, teknolojinin hayatımıza girmesiyle e, kaybolan şeylerin hepsini e, çok güzel gösteriyor. E, şeyi sormak istiyorum, e, çok kısa. E, Burada tabii ki bir gayrimüslim tarihi de çıkıyor. İstanbul'un gayrimüslim yüzü de ortaya çıkıyor. Ama bir yandan da bunların ne kadar iç içe olduğunu da görüyoruz sanırım. Evet ben bunu birazcık sanırım hem Ağustos'ta olduğum için hem de kendi kendim bunun içine engaj olduğum için daha çok üstüne giderek ortaya çıkarmaya çalışıyor olabilirim ama bir doğal akışı içinde de bu ortaya çıkıyor. Çünkü bu şehrin bir önceki, ben 28 yaşındayım, benden bir önceki kuşağı Genelde gayrimüslimler bu dolaştığım çevrelerde el sanatlarının ortaya çıktığı ticaret alanlarında ya da işte bu pastanelerin yazdığımız restoranların olduğu yerlerde. Onlar ustalarından bahsederlerken zaten ustalarının isimleriyle ortaya çıkan bir gayrimüslim nüfus gözüküyor. Bunun dışında <gülüyor> güzel olan başka bir taraf daha var. Kelim, dile yerleşmiş kelimeler var bu sanatların içinde. Mesela bu likörlü olduğu yapan... <gülüyor> ile konuştuğumuz zaman. Şey, Palmiye Pastanesi. Palmiye Pastanesi. Hı. Fehmi Bey Rumca aslında konuşuyorduk mesleğini anlatırken. Çünkü <gülüyor> malzemelerin, kelimelerinin Türkçe karşılığını aslında bilmiyor. Çünkü kullanmıyor. O da Rumca uygulamış. Ve farkında olmadan ben Rumca biliyor musunuz dedim. Konuşabiliyor. Rumca konuşabiliyor. Hı. Rumca anlayabiliyor. Ustalarından öğrenmiş bu durumda. Evet o. Hı. Evet. Rita <gülüyor> sohbetimize devam edeceğiz. Bir Yasmin bir şarkısı geliyor. La Hı. Serena. Hıh işte yine. Rates çok medyatik olduğu için gitti. Çünkü IMC TV'de bir televizyon programına e, davetli. Orada Ağustos'un geçen yıl verdiği manşetleri konuşacaklar. E, biz Rita Ender'le sohbetimize devam ediyoruz. E, Rita yaklaşık 30 e, bölüm oldu. 30 haftadır Ağustos'ta Meslekler ve Mekanlar e, dizisi adı altında kaybolan, hala... Devam eden ama çok az temsilcisi kalan meslekleri konu ediyorsun. Daha ziyade insanları konuk ediyorsun. Hmm. Ee, biraz önce ben bir tarih İstanbul tarihçesi dedim. Sen o kadar iddialı değilim dedin ama aslında kastettiğim tabii ki insanların hikayesiydi. İnsanların kişisel tarihlerini e, anlatmış oluyorsun. Hem o meslekleri yapanları hem de aslında o meslekleri satın alan yani o, o ürünleri satın alan insanların e, kişisel hayat hikayelerini değiyorsun. Ee, o mekanlar, o meslekler, o kişiler e, eski kuşaklar için çok şey ifade ediyorlardı. Bugün belki biz çok fark etmeden önünden geçip gidiyoruz. Hı hı. Ee, şöyle örnekler var mı? Pek çok insan e, Türkiye'yi, İstanbul'u terk etmek zorunda kaldı. E, ve artık belki de sadece turist olarak e, gelebiliyorlar. E, o insanlarla dair hikayeleri rastladı mı? Bu mekanlarla, bu insanlarla yolları kesiştiğinde onlar ne hissediyorlar acaba? Tabii işte müşterisi olduğumuz yerlerin de aslında sahibi gibi davranabiliyoruz ve bazen gerçekten öyle hissediyoruz ya kendimizi. Yani inci pastanesi kapanırken insanların üzülmesi biraz da kendilerine dair bir parçayı yansıtıyor. Ee, en sonuncusu aklımda. En son yaptığım röportaj Hawaii Lostra'da. Ee, Lostra'nın sahibi Seher Hanım öyle bir hikayeyi anlattı. Bu, o dükkanın önüne zaman zaman insanların gelip baktıklarından bahsediyordu. Ve konuştukça bu insanlarla ortaya şöyle bir şey çıkmış. Ee, Yunanistan'a daha çok e, göç etmiş insanların daha sonra tekrar İstanbul'a gelip şehri tekrar keşfetme süreçlerinde bazı yerlere gidip acaba burası hala duruyor mu? Ben gittikten sonra burası da <gülüyor> aslında kapandı mı? Yoksa ben buraya bana dair geçmişime anılarıma, benim İstanbul'uma dair bir şeyleri burada bulabilecek miyim diye tekrar bakmaya geldiklerini ve buldukları zaman hem çok duygulandıklarını hem de çok mutlu olduklarını anlattı. Onlara dair birilerinin gitmiş olan birilerinin anılarına dair olmak da herhalde önemli bir şey olsa e, gerek. Ben de benzer bir hikayeye tanık olmuştum. Bir çocuk ayakkabıcısının hikayesiydi. O Avustralya'ya göç etmek zorunda kalmış Bedros Bey. E, onunla Avustralya'da tanıştım. Sonra İstanbul'a döndüğümde e, bir arkadaşıma benden yaşça büyük bir arkadaşıma... Anlatırken onun hikayesini o çocuk ayakkabısı dükkanından kendisinin çocukken ayakkabı alındığı, alındığını, ailesinin ona ayakkabı aldığını ve o ayakkabılarla nasıl mutlu olduğunu anlatırken gözleri e, yaşardı. Tam da senin dediğin gibi aslında bu dükkanlar sadece sahiplerinin orada çalışanların değil aynı zamanda onların müşterilerinin de oluyor. Onların da hayat hikayesinin bir parçası oluyor gerçekten. Biz İtalya, Calvino'nun bir sözünü görünmez Kentler'de yazdığı bir şey, bir tanımı örneği. Önemsemiştik çok işin başında. Şöyle söylüyordu orada. Kentler birçok şeyin bir araya gelmesidir. Anıların, arzuların, bir dilin işaretlerinin. Kentler takas yerleridir. Tıpkı bütün ekonomi tarihi kitaplarında anlatıldığı gibi. Ama bu değiş tokuşlar yalnızca ticari takaslar değil. Kelime, arzu ve anı değiş tokuşlarıdır. Gerçekten yani ticari değiş tokuşlarının arasında ne kadar fazla anı, anı değişimine de sığdığını görüyoruz. Ben görmüş oldum. Aslında bugün de yaşarken benzer anı değiş tokuşları ya da benzer değiş tokuşlar yapıyoruz. Sadece ticari olmayan, başka daha derin anlamları olan. Belki onların çok farkında değiliz. Ee, İstanbul maalesef çok çok hızlı değişiyor. Çok da hoyrat bir şekilde değişiyor ve dönüşüyor. Evet. Ee, aslında senin bu çizdiğin harita İstanbul'da neyin korunmasına dair, neyin korunması gerektiğine dair de e, çok iyi bir fikir veriyor. Ve bu anlamda bence kalıcı bir e, arşiv oluşturuyor. Ee, zaten hani e, benim içimde ufak bir yara, yara kesi <gülüyor> olarak da duruyor. Ee, sanırım da bir e, kitap teklifi de almışsın. Aldık. Rıfat Bali böyle bir şey önerdi daha henüz kesinleşmiş bir şey yok aramızda ama benim için çok değerli birisidir. Ta, tam benim e, hani bunu bir kitaba dönüştürelim Rita e, diye teklif etmeyi düşündüğüm bir sırada öğrendiğim için işte o yara kesiği oluştu bende ama e, siz devam edersiniz kitap projesine. Eminim çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Yapacak daha çok şey var beraber. E, e, yapalım güzel olur. <gülüyor> e, neler var sırada? Var mı bir programın yani ne kadar nasıl devam edeceksin? E, var. E, bir tane kırtasiye yapmak istiyorum ki alt kalem işinden devam edip e, şemsiye buldum şemsiye malata şemsiye üretimi yapan birisi buldum devamı da geliyor geliyor değil <gülüyor> geliyor. mi? bir, bir türlü bitmiyor. bitmiyor iyi bitmesin çok güzel biz memnunuz e, e, şunu da merak ediyorum e, ister istemez daha çok gayrimüslimlerle azınlıklarla temas ediyorsun hı hı. E, kafanda ama bir şey çıkabiliyor ama böyle bir İstanbul'un meslekler üzerinden toplumsal iş bölümü gibi bir şey. Yani belli gruplara ait olan meslekler var mı? Çünkü Osmanlı döneminde biraz böyleydi. Ama sonra Cumhuriyet döneminde bunlar biraz daha iç içe geçmiş olabilir gibi düşünüyorum. Yok aslında çıkıyor. Ee, çok açık bir şekilde e, Ermenilerin el sanatlarında çok daha e, ortada oldukları gözüküyor. Benim bu, bu durumda Ermeni olmaklığım ihtimali ortadan kalkıyor. <gülüyor> <gülüyor> benim Benimkisi de ortada değil ama Beni de Ermeni zannediyorlar <gülüyor> biliyorsun bu röportajları yaparken Evet <gülüyor> ya, ad, ilk tanıştığımızda ben de seni Ermeni zannetmiştim Rita Ermenilerde çok kullanılan bir isimdir Gerçekten ee, Otomatikman Ermeni olduğunu düşündüm Agos'a gelmişsin böyle bir şey yapmak istediğini söylüyorsun ee, Ama sen e, Yahudisin ee, Galiba Agos okurlarından da seni Ermeni zannedip seni Ermenice konuşmaya kalkanlar oluyor. Tabii tabii <gülüyor> röportaja gittiğim insanların arasında da bir kere para evde diyerek karşılanıyorum. Gayri ihtiyar şalom çıkıyor benden. Halbuki normalde hiç çıkmaz. <gülüyor> ee, şey, soruna geri döneyim. El sanatların da ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Ee, mutfak, pastanecilik, e, çikolata yapımı bu tip işlerde Rumlar çoğunluktaymış belli ki. Dün e, önümüzdeki hafta için bir röportaj yaptım. Şişhanede bir plaka Yapıcısı, yapımcısı vardı Yahudi birisiydi hı hı. burada da işte Yahudiler her zaman ticarete ağırlık vermişlerdir <gülüyor> aslında klişesi ve gerçeği mi ben bilmiyorum hangisini söylemek daha doğru ama o, o tekrar karşımıza çıkıyor o, Yahudi meslek erbaba bulmakta Mesela, daha zorlanıyor e, el işçiliği yapan bir e, Yahudi'ye rastlamadın mı şimdiye kadar işte İl Yavramoğlu vardı hı hı. o korse üzerine hı hı. çalışıyorlardı o, ben sonum bu işte dedi. Hı hı. Marco da Usta, Avize Ustası o da çok tatlı bir hikaye anlatmıştı ki benim zamanımda dedi bu işi yapmak çok zordu. Çünkü dedi Yahudiler bu işi yapmadıkları için bana kız vermeyecekler diye ben çok korktum dedi. <gülüyor> Vermişler mi peki sonra? Sonunda almış. Ee, bir de e, senin, ya, onun için yaz, yazıyorum o da benim için çiziyor dediğin Reis Kami'den de kısaca bahsedebilir misin? Reisi ne yapıyor? Tabii Reis ressam ee, aslında onun ve benim bu konuyuaya başlarkenki bakışımız çok paralel olsa da hiç aynı değildi. Ee, o mesle mesleklerin ve mekanların kayboluşu üzerinden, mekana tüketimi üzerinden konuyu düşündü her zaman. Ben dediğim gibi birazcık daha işte azınlık hak aklarıyla bu konuyu kafamda nasıl bağlaştırabilirim diye düşündüm. Ama resminin oraya çiziyor olması da bir hem görsellik katıyor hem de Bence çok canlandırıyor. Hı hı. Bence de çok güzel oluyor. Ee, benim üzüldüğüm bir şey e, Ağustos siyah beyaz basıldığı için <gülüyor> reisinin e, renkli çizimleri biraz harcanıyor e, Agost'a. E, umarım kitaba dönüştürecek olan yayıncı bu çizimleri renkli basmayı e, göze alır ve maliyeti yüklenir diye. <gülüyor> Rıfat diye bir top atayım. <gülüyor> Yoksa Ağustos'ta da sergileri sevsin yani. E yani olabilir neden olmasın. Rita çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, sağ olasın geldin ayağına sağlık. Ee, Agosta Meslekler Mekanlar e, yazı dizisi diyelim. E, artık yazı dizisini de açtı o kalıcı bir köşeye dönüştü. E, hazırlayan Rita Ender sohbetimize burada son veriyoruz. E, geçen yıl 2012 e, Ruhi Su'nun Su e, doğumunun 100. E, yıl dönümüydü. Ee, Ruhi Su Kö Kültür ve Sanat Derneği onun doğumu için Ruhi Su 100 kutlamaları düzenlemişti ve 30 Aralık'ta yapılan bir etkinlikle e, bu yıl sona erdi. Biz biraz geç hatırlamış olduk ama e, sorun değil Ruhi Su'yu her zaman e, hatırlamak <gülüyor> makbuldür diye düşünüyorum. E, o söylüyor e, sunalar. Radyo Agos. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo Agos.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 Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın. Yenibirhizmet.com ile temizlik derdine son. 0850 333 24, 24 arayıp, dilediğiniz günü bildirin. Profesyonel temizlik ekibimiz evinizi temizlerken, siz de günün keyfini yaşayın. Yeni bir Reklamlar bitti. Kainatın tüm titreşimlerine açık radyo. Radyo Agos. Ay ben kim? Ay ben kim? Die da da Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Paris Louis, I saw Yerguhazardas Yerek Nordarin tasin Pariyegak Yeni yılın ilk dersine hoş geldiniz. Bugün soru cümlelerimize devam edeceğiz. Cevabını merak ettiklerimizin yanında hal hatır da sormayı öğreneceğiz. Bunun için inç ve inç bez sözcüklerini kullanacağız. İnç ne? İnç bez nasıl veya ne gibi. Dikkat! İnç bez bir bileşik sözcük. İnç ne demek. Bes gibi demek. Bu iki sözcüğün yan yana gelmesiyle oluşmuş inç bez ne gibi veya nasıl. Besi aklınızın bir kenarında tutun. Gün gelir, lazım olur. İnç ve inç besle birkaç kullanım örneği. İnçe nedir? İnçe ne değildir? İnçbes e nasıldır? İnçbes yes veya inç beses nasılsın? besek nasılsınız? Hima, u terort tasin pareri. Anlamadınız değil mi? Olsun. Tercüme edeyim. Şimdi sekizinci dersin kelimeleri. Par kelime. Hima, şimdi. Ot hava. Dak sıcak. Bağ soğuk. AL- de, da veya dahi anlamlarında. Anun, isim, ad. Maganun, soyadı. Hadi bakalım, hal hatır sorabiliriz artık. İnç besek nasılsınız? Lav yem, tuk inç bessek. İyiyim, siz nasılsınız? Yes, allav yem, ben de iyiyim inçbeses, bugün nasılsın? Mayrıt inçbese, annen nasıl? Mayrız al love e annem de iyidir. Hayrıt lave, baban iyi mi? An şat love o pek iyi değil. İngilizler şat love çin yesal love çim. Arkadaşlarım pek iyi değiller, ben de iyi değilim. Gelelim merak ettiklerimizi sormaya. Otu inç besse, hava nasıldır? Otu daki, hava sıcaktır. Otu şat, bağ, çe, hava çok soğuk değildir. Aysur otu bağ, al, çe, dak, al, çe. Bugün hava soğuk da değil, sıcak da değildir. Narinçe inçe, portakal nedir? Anunut inçe, adın nedir? Anunuz şuşane, adım şuşandır. Magannut inçe, soyadın nedir? Maganunuz özoğlu e, soyadım özoğludur. İnçe, inçe. Nedir, ne değildir? Evet dostlar, biraz gayretle artık dünya kadar cümle kurmanız mümkün. Ne dersiniz? Mertası, Aysoral Berçata. Polorit, Paris, Şapat. Dersimiz bugün de bitti. Hepinize iyi bir hafta dilerken, Ermenilerin Noel'i 6 Ocak'ta kutladıklarını hatırlatmak isterim. Ermeni dostlarının Noel'ini, zununtunu, Ermenci kutlamak isteyenler için şu cümleyi öneririm. Şınoravur, surp zununt. Noel'iniz kutlu olsun. Ay ben kim? <Sessizlik> Ay ben kim? Ay ben kim? Dayet mi? Da, da. Et toi je Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice Karin zaten yoktu, Pakrat abi de İmece televizyonuna gitti, konuğumuz Ritayn derde gitti, Robert Koptaş yalnız kaldı Yanımda birisiyle beraber bu programı götürmeye alışığım, tek başına olmak biraz farklı olacak, kusurlarım olursa affedin diyeyim Şuşan Özoğlu'na teşekkür ediyoruz Aypenkim Ermenice dersçiyi için, 5 dakikada olabildiğince radyo kanalıyla Ermenice'ye öğretmeye çalışıyor Belki de dünyada ilk kez böyle bir şey deniyor, emekleri için kendisine çok teşekkür ediyoruz e, bu hafta bizim gazetenin arka sayfasında bir Selahattin Demirtaş e, röportajı var. E, Kürt meselesinde e, son derece önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeyiz. E, kamuoyunda temkinli bir iyimserlik diyebileceğimiz e, bir hava var ve biz de bu havanın nabzını e, BDP içerisinden tutmak istedik bunun için de Selahattin Demirtaş'tan da bir söyleşi talebimiz oldu ve sağ olsun bizi kırmadı. Çarşamba günü Ankara'ya gittim Büyük Millet Meclisi'nde Selahattin Demirtaş'ın makamında BDP eş başkanıyla bir görüşme gerçekleştirdik. O görüşme Agos'un arka sayfasında tam sayfa olarak yer alıyor. Biraz BDP içerisinden bir ses almak isteğimizin ardında da şöyle bir düşünce yatıyordu. Bu Açık ya da örtük e, müzakere süreçlerinde daha önce e, Oslo'da gördüğümüz e, başka belki başka zamanlarda da oldu bilmiyoruz ama Oslo'yu iyi biliyoruz sonrasında öğrendik. E, BDP'nin yani Kürt hareketinin yasal e, temsilcisinin meclisteki temsilcisinin biraz e, dışarıda bırakıldığını konuşmalara dahil edilmediğini e, gözlemliyoruz. BDP bu alanlarda bu anlarda bu kritik anlarda. Aktör olamıyor, bazen öldürülmüyor, bazen kendisi bazı siyasi zaaflarından dolayı olmakta zorluk çekiyor. Bu defa nasıl olacak diye anlamak istedik. Çünkü bizim açımızdan yani kendi aramızda tartıştığımızda BDP'nin oynayabileceği önemli bir rol olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Açıkçası bu anlamda biraz zemin yoklamak, biraz da ortamı anlamak için gittik ve aldığımız mesajda oydu Selahattin Demirtaş çok net bir şekilde e, biz oyunun içindeyiz biz bu müzakere sürecinin başlangıcı olarak gördüğümüz bu konuşmaların e, kitleselleşmesi bunun kitlelere daha doğrusu anlatılması iyi anlatılması kamuoyunun hazırlanması e, konusunda rol almaya talibiz e, ve bu anlamda bizi kimse hiçbir aktör hiçbir taraf dışlamasın ...tavrını ortaya koydu. Yani İmralı, Kandil... ...örgütün Avrupa ayağı derken... ...BDP de e, Kürt siyasetinin... ...bir temsilcisi olarak rol almak istiyor. Zaten öyle de olması gerekiyor. Meclisteler, e, Ankara'dalar... E, ...büyük bir arkalarında... ...kitle desteği var. Ve e, orada eğer gerçekten... ...iktidar kanadı... kanadı e, ...ciddiyse, e, gerçekten... ...samimi ise bu sorunun çözümü için... ...biz de elimizi taşıdığının altına sokmaktan... çekinmeyiz mesajını verdi... Selahattin Demirtaş bunun için gerekenler ne peki ne yapılması lazım diye sorduğumuzda da biraz daha açıklık ve şeffaflık istiyoruz dedi müzakere sürecinin tamamen böyle herkesin göz önünde adeta şeffaf cam odalar içerisinde yapılmayacağını biliyoruz elbette ki hassas bir süreçtir ama niyet konusunda Gidişat konusunda varılmak istenen yer konusunda biraz daha açıklık istiyoruz. Hükümet çelişkili açıklamalar yapıyor ve biz de tam olarak ne olduğunu anlamadığımız bir sürece katkıda bulunmakta zorlanırız. Hani böyle kayıtsız şartsız destek gibi bir şey vermemiz söz konusu olamaz. Çünkü e, sütten ağzımız yandı e, dedi. E, Bizim görüşmeden bir gün sonra da zaten Ahmet Türk ve Ayla Savaş Ak Akat e, İmralı'ya gittiler. Onun ayrıntılarına vakıf değiliz ama sanırım hafta başında bir açıklama yapılacak. Sanırım oradan Kürt siyasetinin çeşitli kanallarına bazı mesajlar e, gidecek. Bu görüşmenin de kendi başına çok anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta Abdullah Öcalan'la uzun süredir bu, bu, bu bazda bir görüşme gerçekleşmiyordu. E, şimdi hem devlet görüşüyor... MİT müsteşarıyla görüşüyor Öcalan'la. Hem BDP'ler görüştüler. Oradan bazı mesajlar gidecek. Oradan belki bir kısa vadeli yol, yol haritası çıkacak. Ve umarım herkesin temkinli yaklaşımıyla ve çok da fazla umuda hayale kapılmadan gerçekçi adımlarla bir müzakere süreci gerçekten hayata geçer. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Evet. Programın başında Aziz Barzani ile Mesut Barzani'nin yeğeni ve danışmanı olan Aziz Barzani ile yaptığımız röportaja değinmiştik. Erbil'in ne kadar geliştiğini Kuzey Irak'taki durumu Kürdistan Federe bölgesindeki durumu o bize aktardı. Aslına bakarsanız o Kuzey Irak'taki durum Türkiye'de Kürt sorununun çözümü yolunda da bir umut ışığı gösteriyor. Çünkü Bağdat'tan kopan bir Kuzey Irak Kürdistan bölgesi var. O Kürdistan bölgesiyle Ankara'nın Türkiye'nin ilişkileri şu anda çok parlak görünüyor ve çok gelecek vaat ediyor ee, Kürdistan bölgesiyle ilişkiler bu kadar iyiyken de bir PKK sorunu bir Kürt sorunu bir çatışma ortamı olması çok akla yatkın değil yani bunlar ikisi yan yana olabilecek siyasetler değil Dolayısıyla e, oradan ya ticari ya siyasi artık her neyse bir işbirliği çıkacaksa, yoğun örülmüş bir işbirliği çıkacaksa Türkiye'de Kürt sorununun çözülmesi lazım. Kürt sorununun çözülmesi için de bazı demokratik reformların yapılması lazım. Silahların susması lazım ve umarız ki bu süreç bütün bunların olacağı bir süreçtir. Çok zor dönemlerden geçtik. Çok e, kanlı dönemlerden geçtik. E, onun sonucunda bir umut ışığı, bir güneş doğar mı? Umudunu içimizde çok canlı tutuyoruz Bütün Türkiyeliler Bunu istiyor ben buna inanıyorum Anneler babalar çocuklar gençler En savaşkanlarımız bile En kavgacılarımız bile aslında Komşusunun ölmesini kendi akrabasının Canının kardeşinin Masum insanların ölmesini istemiyor İnsanın bu anlamda iyi niyetine temizliğine sonuna kadar inanıyoruz Umarız Selahattin Demirtaş'ın Verdiği mesajların Geriye yerine getirilir ve Her iki taraf için de yapıcı bir dil Kullanılarak sorunun çözümü yolunda e, Mesafe alınır Diyerek e, bu tiradımı sonlandırıyorum Ve yeniden bir şarkıya e, Geçiyoruz e, New York Rock'n'Roll e, Ensemble'dan geliyor Dam. There's a lady once of noble name, noble dame She has a silver ring from the king Give her a nickel, take her out to dine Give her wine, comfort her if she sighs and then cries Look for her by the fountain on the road Say hello Don't be afraid to smile and then go And if you see her talking to herself all alone Leave her alone, her heart is at home Without her care, golden hair She was the only friend of the king Maybe she'll come and ask you for your name Don't think we'll give our love to her on her way Look for her by the fountain on the road Say hello, don't be afraid to smile I'm oh, no. Evet geri döndük. Ee, dibudarla devam edeceğiz. Dibudar nedir? Dibudar, dip, baskı, dar da harf e, demek Ermenice'de. E, birkaç defa bu programda sanırım zikrettik. E, 1910, e, özür dilerim, 2012 e, Ermenice ilk kitabın basımının 500. yıl dönümüydü. Aynı zamanda da e, Ermenice alfabenin icadının 1400. özür dilerim 1600. E, yıl dönümü Yani bir çifte yıl dönümü ve e, büyük bir kutlama vesilesi oldu Ermenik e, kültür hayatı açısından. E, Dibudar da 1912'de yani 100 yıl önce İstanbul'da bu kutlamanın 100 yıl öncesi için hazırlanmış bir anıt kitap adeta. E, Ermeni matbaacılık tarihi diyebiliriz kısaca. E, hazırlayan o bu kitabın yazarı e, Ermeni kültürünün yine en önemli kayıt tutucularından ve en önemli entelektüellerinden biri olan Teotik yani Teotoros Lapçinciyan. Ee, 1873'te İstanbul'da, Üsküdar'da doğmuş bir hemşerimiz. 5 Mart'ta doğmuş. Ee, ve 1928'de Paris'te yaşamını yitirdi. Ee, Teotik yıllarca Ermeni kültür hayatının, Ermeni edebiyatının, Ermeni tarihinin nabzını tuttu. Ammenun Daritsuitsı yani herkesin yıllığı adında e, yıllığı yayınladı. Yıllar yılı ee, pek çok önemli çalışması var. İstanbul Ermeni'ye İstanbul Ermeni'nin ağzı üzerine bir çalışması var ve daha da belki önemlisi 1915'ten sonra katledilmiş olan Ermeni aydınların hayat hikayelerini Hushartsan Abril Dastmeği yani 24 Nisan Anıtı adlı kitabında derledi. Aynı zamanda da 1915'te öldürülen bir başka kitapta Kohkota Hay Hokevora -hoke Ganutyan ee, Ermeni Ruhanilerinin Golgotası kitabında da yine 1915'te öldürülen Ermeni Ruhanilerin hayat hikayelerini anlattı ve belki de bu insanların yitip giden bir mezar taşı bile olmadan yitip giden bu insanların hayatlarının isimlerinin e, resimlerinin bugünlere kalmasını sağlayan en önemli e, aydın oldu. İşte o teotigin mutlu bir olay vesilesiyle ilk Mince kitabının basımının 400. yıl dönüm vesilesiyle yayınladı e, Dibudar kitabını bir zamanlar yayıncılık, geçtiğimiz günlerde yayınladı Türkçe olarak yayınladı. E, bu kitapta başta e, İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli yerleri olmak üzere e, dünyanın dört bir tarafına dağılmış Ermeni matbaalarının, e, onların bastığı e, kitapların, onların Matbaa ustalarının onların sahiplerinin hikayeleri var. Ee, ve bu hikaye aslında Osmanlı tarihiyle de bu toprakların tarihiyle de tabii ki çok iç içe geçmiş bir hikaye. Sadece Ermenice basım yapmıyor bu matbaalar. Farklı dillerde Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli unsurlarının konuştuğu bütün dillerde yayın yapıyorlar. Bunlardan en başlıca tabii ki Osmanlıca. Osmanlı matbaacılığının gelişiminde de dolayısıyla Ermeni ustaların rolünü anlatıyor ee, Teotik. Teotik. Ee, Osmanlı hurufatının yani harflerinin, baskılı harflerinin gelişiminde Ermeni ustalarının oynadığı rolü e, anlatıyor. Mesela Hovanes mühendisyanın tasdif ettiği Türkçe harflerden örnekler var o kitapta. Nesih yazıyla, e, başka yazı türleriyle, rika yazıyla e, ve Osmanlı baskı sanatında kullanılan çeşitli e, güzel örneklerle e, bu kitap dop dolu. Açıkçası kitabın baskısı da çok güzeldir. 1912'deki baskısı Agost'un arşivinde var. Ee, yani böyle elinize almaya kıyamayacağınız grafik olarak müthiş baskı tekniği açısından da o dönemin bütün ileri koşulları kullanarak yapılmış bir baskı. Ee, bir zamanlar yayıncılık bu kitabı yayınlayarak çok önemli bir bir iş yaptı şüphesiz çevirerek Türkçe'ye çok e, önemli bir hizmette bulundu. E, ama e, Ağustos'ta bu haberi yapan Emre Ertani'nin bir sistemi var. Ben de bu sistemi paylaşıyorum. E, keşke Dibudar'ın Ermenci baskısına yaklaşan e, ona yakın bir baskı kalitesiyle, kağıt kalitesiyle bu kitap yayınlaşsaydı bu anlamda bir zaaf olduğunu... Gözlemliyoruz. Kağıdı da kitabın baskısı da o zamanki baskı, tek, o zamanki imkanlarla yaratılan kitabın daha gerisinde duruyor. Yüzyıl yıl sonra daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorum. Keşke biraz daha zaman ve tabii ki biraz daha maliyet yüklenilebilseydi. Ama işte emek verenlerin canı sağ olsun yine de önemlidir diye düşünüyoruz. Neticede ortaya çıkan bu toprakların tarihinin önemli bir parçasıdır. Unutturulan bir tarihin parçasıdır Yok edilmeye çalışılan bir tarihin parçasıdır Ve bu yolda e, Gösterilen her türlü çabaya da e, Büyük saygımız var hmm, Programı bitiriyoruz e, Son bölümü Kendi başıma götürmeye çalıştım Umarım e, çok sıkıcı olmamıştır Sizin açınızdan e, Karin'in bu haftaki yazısı e, Cemal Süreyya ile ilgili e, Karin Ocak ayında Cemal Süreyya'ya sığınırım ...diye başlıyor yazısına ve onun şiirlerinden bazı örneklerle ruh halini e, yansıtıyor. 8 Ocak e, Cemal Süreyya'nın e, doğum günü. E, 9 Ocak'ta bu hafta e, Metin Göktepe'nin ölüm yıldönümü maalesef. E, biliyorsunuz polisler tarafından katledilmişti. E, biz şarkı, programa bir Erol Mutlu şarkısıyla e, veda ediyoruz. Şarkının adı Yarımada. Bir Cemal Süreyya şiirinden bestelenmiş bir şarkı ve e, Erol Mutlu'nun 2011'de çıkan solo albümü Ateş Düşer şarkılara da yer alıyor e, Erol Mutlu ikinci yeni şairlerine yaptığı bestelerle onların şiirlerine yaptığı bestelerle dikkat çekiyor Yarımada'da ilk kez 1966'da Papirus Dergisi'nde yayınlanmış. İnternetten tam metnini bulmanızı öneririm ama bu şiiri neden, bu şarkıyı neden seçtiğimizi birazdan okuyacağım alıntıyla sanırım daha iyi anlayacaksınız Erol Mutlu şarkıyı Hrant Dink'e ithaf etti. E, Agus'a verdiği söyleşide de iki yıl kadar önce, 2011'de şöyle anlatıyor neden böyle yaptığını. <gülüyor> Özür dilerim. Şiirin hem bugüne hem de daha özel olarak Hrant abinin yazılarında işlediği ülke yarımada panoramasına çok uygun düştüğü kanısındayım. Biz kırıldık daha da kırılırız ama katil de bilmiyor öldürdüğünü. Hırsız da bilmiyor çaldığını. Bu seslenişte yüce gönüllülük ve sabır var. Bugün için de sağlam çağrışımlar içeriyor. Biz yeni bir hayatın acemileriyiz dizesi, bugünü de çok iyi anlatan bir tarif. Bence herant abi de yeni bir hayatın acemisiydi. Yeni bir hayatı düştüyor, o hayatın coğrafyasına adımlar atmaya çalışıyordu. Pas ve Yarımada gibi şiirler yazıldıkları tarihin çok ötesine geçen Geleceği taşıyan anlamlara sahipler bence. Er ol geliyor. Yarımada haftaya görüşmek üzere. Duvar diplerinde ve sakınaraktan, duvar diplerinde ve alacak karanlıkta, iyi yenmemiş bir kiraz çekirdeği gibi yıprak gidip geliyorsa durmadan, gücenik bir köpeğin bir okul şarkısını anımsattığı gibi. Gidip geliyorsa Ve çocukluğunun bir düğme kadar delik yerinden bakılırsa Gözleri bir çağla çekirdeği gibi Beyaz ve kocamansa o zaman Gözleri iki safran ipliği şimdi Ve güneş kar topluyorsa Bakışlarından biz ki utançlı bir kar seyircisi Ve güneş kar topluyorsa bakışlarından Biz ki utançlı bir kar seyircisi Sen bak ki, sen bak o beyaz karın kırmızı, o beyaz karın ürkek O beyaz karın utanaraktan Geri geldiğini seyrediyorsa susarak Biliyordur tam göğsünün altında yaşar gibi Biliyordur ki bir eylemdir yerine göre. Susmak Duvar diplerinde ve sakınaraktan bütün paslar kabarıyor bir bir, ağzın ve dilin ve parmakların pası, yüreğin ve bilincin. Bak işte patlamış kentin su boruları da, duyduğu bir çürük su şırıltısı ki hemen geliyor aklına. Bir şarkı ne zaman güzel değildir, son oldu zaman tur çünkü güzel şarkılar Sonu yoktur çünkü güzel şarkılar